Alhamdulillah lezi hedana لهذا Ve ma kunna lehdeyelev La nadana Allah Ve ma tevfeeqe Ba'ti sâmi illa billah Ve kad jayet rüsulü Rabbina bilhaq ala resulina Muhammed Allahümme salli alayhi sallam ala tabibi kulubuna Muhammed Allahümme salli alayhi sallam ala şafi'i Zülubuna Muhammed Allahümme salli alayhi Arbi billahi semiel alim minash shaytanir racim rabb auzu bika min mazat ash-shaytan a'udubika rabb man yahturun bismillahir rahmanir rahim velev ennehum Vatfat u ankomu Şu ebilah hulle valla qulte illah bilalül alayin azim. Şimdi, Eylül Velet resalemizin dersinde buyurur ki, İmam Gazali Hujjatül İslam, Rabbı Teala. İki dua söyleyeceğim unutturmayın sonunda. Biri kendimizden bela alan defi için, biri de acil bu fetö'nün tam temizlenmesi ve pekâlâ temizlenmesi niyetiyle 100 kere okunacak. Sabah namazından sonra, yarın cuma sabahıdır okuyabilenene ne mutlu. iki şey anlatacağım. Unutturmayın yani onu. O iki dua lazım, hepimize lazım. Bu işler dualarla çözülüyor Allah'ın sebebi. Ben görüyorum çözüldüğü. Siz de duaya devam edeceksiniz. Birbirine yardım edelim. Ve selteni anil ihlas. Sen bana ne sordun? İhlastan sordun. Yani ihlas nedir? Diye sordun.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 Kim için? Lillâhi Teala? Allah Teala için olacak. Şimdi Allah Teala için olacak. Herkes burada tabi e, zaten niyet etmiyor ya Rabbi senin rızan şerifin için. İşte zekat veriyor, niyet ettim ya Rabbi senin rızan için. Hacca gidiyor, işte, neveytül umrete lillâhi Teala. neveytül hacca, inni huridül umrete, işte neyse, ihrama girerken umrek niyet ediyorum. Lillâhi Teala Allah için. Değil mi? Her niyetimizde zaten ilmi hallerde bize Allah için deniliyor, değil mi?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 Siz de kendi durumunuzu kıyas yapın. Seviniyor musunuz, sevinmiyor musunuz? Şimdi buradan da ötesi var. Yani sade ben sevmiyorum, fark etmiyor falan falan. Ve la tesa, üzülmeyecek bir meziyamim. Onların kınamalarından, zemlerinden, tenkitlerinden ne yapmayacak? Üzülmeyecek. Çünkü Mevlane buyuruyor: Estağfirullahi keila tesa'u ala ma fatekum, ve la tafrhapu bima ta'kum.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 canınıza malınıza oğlunuza kızınıza veyahut toprağınıza mahsulünüze yani tarlacıysan ekinciyysen veyahut dükkan sahibi sen işte ise malına mülkün hangi bela geldi? Yangın, yel, sel, yıldırım, savaş, darbe, ihtilal, onlar da mı sen ekonomiyi bozsa bütün milletim afet Bir bela geldiyse mutlaka bir o belayı daha yaratmadan önce o bir kitapta yazılmıştır. Efi kitap diyor da yaz kitapta yazılmıştır. Daha yaratılmadan yazmış. Sen yaratılmadan yazmış. Yani senin canın bile daha yaratılmadan 20 yaşında apandisin patlayacak, 40 yaşında pankreasın bitecek, şeker hastası olacağım ve vesaire, vesaire. Sen yaratılmadan biz canlarınızı, arazilerinizi yaratmadan yazmışık diyor.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 ama Allah'ın razı olmadığı bir şey konuşmayız buyurdu. Ve aşırı üzüntü olur mu? İşimiz var, ibadetimiz var, dünya devam ediyor. Aşırı üzülmeyin. Fe la tefrahu Verdiğine de aşırı sevinmeyin. Yani hamd etmek için sevinirsin. Elhamdülillah dersin. Dua etmiştim. Allah kabul etti bana salihabe eş verdi veya çocuğum olmuyordu. Rabbi evli min ledun temiz mübarek bir züriyet istiyordum. Allah bana bir çocuk verdi. Bu sevinirsin.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 Senden ya Rabbi diyenleri mevləseviyor. Feminki vahdete laşerik elek. ortağın yok, şerikin yok, nazirin yok. Tek senden, sadece senden. Felkel hem dolake şükur. <gülüyor> Ham sana mahsustur, şükür sana aittir. İşte sabah akşam bir kere okuyan gününün gecesini şükreniyor demiş oluyor. Duaların kitabında var. Allah'ım maazba diye başlıyor. ve Allah'ım maamsa. Bu niye yazılıyor?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 Nedir sordular? riyabur Er riya. Peki riya nereden doğuyor? Hiç bunu konuşmadık. Değil mi? Hatırlıyor musunuz? Ha, ilk ilk konuşuluyor bu. Riya yetevelledi doğuyor min taazim el Allah'ın yarattığı kullarını büyük görmekten doğuyor. Sen şimdi seni gören adama adamın haşa Allah yerine koyup bu adam beni met ederse faydam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 Dünyada kimlere gösteriş yapıyorduysanız onlara gidin. Onlara gidin. Bakın bakalım mahşerde onlar size bir karşılık onların yanında bulabilecek misiniz? Burada gösteriş için adamın yanında namaz kıldın, öbürünün yanında zikir yaptın, öbürünün yanında tavaf yaptın, falan falan. o gördü, bu beğendi bir şeyler. Mevla da ne biliyor? Bunlar benim için değildi. Git! Ama ya Rabbi, ben senin için yaptım, araya bu da karıştı. Mevla diyor ki, sen bir damla kan karışan sütü kabul ediyor musun? E? Ben hiç kabul etmem. Şirkten münezzeh olanların en münezzehi benim. O zaman ne neş şurak yani şirk? Zerre kadar birini karıştırdın benden alamazsın. Git onun yanında bir alacağım var mı bakalım. O zaman ha direk, ha adam direkt sen bir şey alabilmişsin mahşerde de dünyada. O zaman ha direkt Ha insan! Bu şuura erersek riyadan kurtuluruz. Riyadan kurtulunca da ihlas tahakkuk eder. Tabi laflanda olacak işler değil ama yine de sohbet dinlemenin çok faydası var. İnsanın aklına geliyor bazı bazı böyle bir şeyler. Ve ilacı Peki, bunun ilacı ne şimdi? İhlas riyayla bozuluyor. Riya gösteriş. Gösteriş nereden doğuyor? Yaratılmışlarda bir etki olduğunu düşünmekten doğuyor. Peki bunun ilacı ne?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 Ve tahsibu onları kabul edeceksin efendim. Ne gibi? Kel cemadat, donuk varlıklar gibi Yani 10 kişi var, 50 kişi var, bin kişi seni seyrediyor, 50 bin kişi dinliyor, bir milyon dinliyor veya bir kişi görüyor veya hiç kimse yok falan falan. Sen ne göreceksin? Bütün yaratılmışlar aynen hareketsiz donuk cemadat.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 Veya beni izleyenlerden bana uyuz olan, sinir olanlar var. Aleyhime çok adam var. Bunlar acayip sinir oldular, nefret ettiler falan filan. Peki bu gece yarı. Bana, beni hasta etmeye muktedir midirler? Canımı alabilirler mi? Ancak yara Allah yaratırsa, imtihan olsa o başka. O zaman ne oldu?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 Böyle bağırırdı. Sonra derdi ki, dur ben teşvik edeyim. Hemen cebinden cüzdanı çıkardı. Parayı da gör, gözü de görmezdi. Parayı da bilmezdi kaç lira. Öyle geleni verirdi. Kürsüden derdi ki, şunu kapıya kadar götürün, gönderin yani. Teşvik olsun der. Şimdi orada hemen bir şey söylerdi. O kafamda çok yerleşmiş bilinçaltımda. Derdi ki, size ne gösteriş yapacağım derdi. Şimdi yani cebinden çıkarttı para gönderdi falan gösteriş oluyor mu manazda. Ama hem onu teşvik için yapardı. Sünnet diyor. Sahabede yapardı çünkü. Hem sünnete ittiba ederdi, hem de riya bizde oluşma tehlikesi olan riya vehmi'ni izale etmek için derdi ki Cennetiniz yok ki beni koyasınız. Cehenneminiz yok ki efendim beni ondan kurtarasınız. Size göstersem ne olur? Göstermesem ne olur? Şimdi bu şuuru o zamandan verirdi hakikaten geldiğimiz nokta oraya dönüyor yani cennetin yok ümitleneyim ki bu beni cennetine koyar e cehennem senin elin dediği ki sana sığınayım veyahut da cehennemden uzak olmam için senden bir şey beklentiye gireyim o zaman cemadat gibisiniz ee mimmura atim işte o zaman ne olur sen onları donuk varlıklar gibi görürsen litehlusa ta ki kurtulursun mimmura atim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 Senden gösteriş hastalığı asla uzak olmaz. Anladın? Çareyi bulduk değil mi? İlacı bulduk. Devamlı benim bu direk meselesini aklınıza getirin. Ben de getireceğim bundan sonra. Böyle içime bir şey gelse ya millet seni dinliyor, yok şurada sağdan baktılar yok şurada tavafta beni gördüler ha falan hocam falan. Hemen aklıma ne gelecek şimdi benim. Kabe'nin direkleri onlardan daha faydalı. Değil mi? Kâbe ahirette ne yapacak?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 Şimdi eyyüel velet devam ediyor. Burada bir mevzuyu bitirdik. On dokuzuncu nasihata geldik. Elhamdülillah bir yere getirdim sizi ha merak etmeyin ortada bırakmadık su. Ha Şimdi çünkü neden? Ders bayağı şey oldu vakit dar. On ee, dokuzuncu nasihat, acayip nasihatleri var. Sübhane Rabbiyel Ali'yle Aleyhi'l-Vâbe, Elhamdülillâh Rabbiyel Ali'l-Vâbe, Elhamdülillâh Rabbiyel Ali minussalâtu vesselâm. Alâ seyyidil mursalîne, Muhammedin ve alâ âliye sahâbî ecmaîn. Allah minâ enselükel cennâ. Naozibik min al-nar. Allahumna selukarizak ve al-janna. Naozibik min sakhutk ve al-nar. Allahumna na seluk al-janna ve maqarribilah min qaulina u amal. Naozibik min al-nar ve maqarribilah min qaulina Muhammed Allah bi Muhammed wa laa al Muhammed. Allahumna seluk Muhammed. Cüzzal Allahu فانته المشاء وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما اللهم ما قضيت لنا من قضى فاجعل عاقبته ورشدا اللهم ربنااتنا ااتنا منك رحمه لنا من امرنا رشدا من على كل شيء قدير. Ya Rahman Rahim, Ya Rahim, Ya Tayyip Bey'in Başbakanın ve Şair Hükümet Ricalinin, ya Rabbi şu anda bu FETÖ'den tamamen ortalığı temizlemek için her tarafı birden e, ele aldılar. Tabii bu çok zor oluyor, sıkıntılı oluyor. PKK bir yandan ka kaldırdı başını, e işte IŞİD bir yandan bekliyor. Böyle sırayla bunları e, dünyanın gavurları üzerimize sürüyorlar. Sen devlet ricalimize yardım eyle ya. Rabbi. Nusrat eyle Yarabbi. Yarabbi bunların nasıl bitirileceğini ilham eyle Yarabbi. Hayırlı müsteşarlarla istişarelere muvaffak Amin. eyle Yarabbi. Bir an evvel tatbikatlarını bitirmelerin nasip eyle Yarabbi. Sen en kısa zamanda şu mevleketin huzur ve sükunete, sekinete kavuşmasını bize göster Yarabbi. İç ve dış düşmanların tuzaklarını başlarına çevir Yarabbi. Dertlerine düşür, bizimle uğraştıracak vakit Amin. bırakma Yarabbi. Ve ya hayran nâsırin ve ya hayran fâtihin. Ehl-i sünnete göre naks Tarikatımızda devlet ricaline dua çok önemli bir vazifedir. Onun için kurban olduğum bu Cuma gecesi hürmetine, Habibi, sallallahu aleyhi ve sellem bu yöneticilerimizi en hayırlı kararları alıp tatbik etmeye muvaffak eyle. Amin. Rızana muvaffak amellere muvaffak eyle ya. Amin. Sen onlara bu işi becerttir ya Rabbi. Yardım eyle, destekle. Amin. Suikastlardan muhafaza eyle. Amin. Bize bağışla ya Rabbi. O sallallahu alaihi sallam Muhammed Mu ala ali o sallam teslimen kâthera alhamdulillah Rabbil alamin tuallamuz kabul için al-salatu al-salam aleike ya Rasulallah salatu al-salam ya habib Allah salatu al ya sîde lawelin ve laakhirin Subhan Rabbika Rabb al-âzît umma cûfuna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 Ğayril mağdûb 'aleyhim veleddâllîn âmîn